''Kur'an diriye indiği halde ölü için okumamız ne kadar doğru? Şimdiden Allah razı olsun.'' demiş. Efendim elbette Kur'an-ı Kerim e, diri insan, yaşayan insanlara inmiştir. Bir yol haritasıdır. Efendim Müslümanların rehberidir. İnsanların kılavuzudur, hüdenli nâstır. Bütün insanların yol göstericisidir. Hayatın her alanı ile ilgili. İmanla ilgili, ibadetle ilgili, ahlakla ilgili, sosyal hayatla ilgili, efendim, aile ilişkileriyle ilgili... Yani kendimize karşı, eşimizle, çocuklarımızla çocuklarımıza karşı, komşularımıza, insanlara karşı, çevreye karşı, Allah'a karşı görevlerimizle ilgili hayatın her alanında, işte iş hayatı ile ilgili, ticaret hayatıyla ilgili, okul hayatıyla ilgili, yarı hala hayatı hayatıyla ilgili, hayatın her alanında, yememizden içmemize, evlenmemizden boşanmamıza, ticaretimizden mirasın taksimine varıncaya kadar hayatın her alanında Kur'an bize rehberle gider. Dolayısıyla Kur'an yaşayanlar için inmiştir. Ölüler içinin için okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an Allah kelamı olduğu için ibadettir. Evet. Her harfine 10 hasene sevabı verilir. Efendim, biz okuruz Kur'an-ı Kerim'i, e, elde ettiğimiz sevabı ölenlerimizin ruhuna bağışlarız. Onlar da bundan istifade ederler. Amel defterleri kapanmamış ve öldükten sonra da sevap kazanmaya devam etmiş olurlar. Bu amaçla okuyoruz. E, şu hadis-i şerifi de e, söyleyelim, Buyurun. daha müdellel olsun. Peygamberimiz buyuruyor ki, اِذَا مَا تَلْاِنْسَانُ اِنْ كَتَ Bir insan öldüğü zaman amel defteri, yani bizim iyiliklerimizin, kötülüklerimizin, sevaplarımızın, günahlarımızın melekler tarafından yazılıp tutulduğu amel defteri kapanır. Yani artık sevap, günah yazılmaz. Ancak üç sınıf bundan müstesnadır. Üç sınıfın, üç grubun ölse bile amel defterine sevap yazılmaya devam eder. Bunlardan birisi, veledin salihin yedhuluhu salih bir evlat iyi bir evlat yetiştirmiş o da hayır dua ederse o annenin babanın da amel defteri kapanmaz kapanmaz onun yaptığı hayır duadan amel defterine sevap yazılır dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman okuduğumuz Kur'an-ı Kerim sevabını annemize babamıza geçmişlerimize sevabını bağışladığımız zaman Onların amel defterine sevap yazılır. Sadece namaz değil. Mesela işte annemizi adına diyelim ki bir fakire yardım ettiğimiz zaman aynı, şekilde, aynı şekilde sevap kazanır. İşte bunun için okuyoruz.